Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bayan, bir bacımız soruyor. Diyor ki ben 29 yaşındayım. Ramazan, orucu çok seviyorum. Pazar ertesi, perşembeler her sene boyunca oruc alıyorum. Anlamla bu konuda anlaşamıyoruz. Anlam bana diyor, haftada bir gün tut, ki gün tutma. Bu aradan aramız bir es Açık oluyor. Şimdi ben anlamı dinlemesem ona karşı gelir miyim? Yoksa dinleyeyim? Ne yapmam lazım? Evet elhamdülillah böyle bir bazımız da var. Bu da çok güzel. Böyle bir e, sorular geldikçe inanç insanın içi farahleniyor. Bu ümmette hala hayır var. Böyle bir kadın nasıl bir nesil yetiştirir? Tam İslam'ın istediği gibi bir nesil yetiştiriyor. Bak hem soruyoruz ama Oruc oluyor. Böyle bir kadın nerede bulursun? Pazar ertesi, perşembe, tatavu, nafile orucu olsun. Hem de anasına karşı çıkmıyor. Ne yapsın? Ortada kalmış. Evet bacım. Allah senden razı olsun. Senin gibi bacılarımızı da bu ümmette çok alçın. Salihaleri senin gibi saliheleri çok artsın Senin gibi saliha anaları da çok alçın. Çünkü ana bir okuldur. O okul güzel ise Talebeleri de güzel yetişir. İşte bu konuda alimler diyorlar ki eğer senin imkanın var ise oruç tutmaya. O oruç tutma sene bedenine zerel vermiyorsa, senin imkanın var ise namaz kılmaya, gece namazı, başka farza o namazlar sana bir engel olmuyorsa tutman lazım. Çünkü bu Allah'a itaattir. Allah'a itaat etmek daha evledir. Makhluk'a itaat etmek. mahluk nedir? Babadır, kocadır, filandır. Ama bu konuda koca, e, kocan emretse sene nafile namazı olma, ona tamam diyeceksin. Çünkü emir var Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Nas var orada. Diyor ki, kocan, nafile namazını kocanın izniyle olacaksın. Ama burada ana babadır. Burada anan var. Anan da ee, sonradan anlaşılır ki e, bir gün düyürse ol yani sen vücudun tahammül etmez hasta olursun diye korkuyorsun. Şimdi sen anana uymayacaksın. Oruç tutabiliyorsan tutabilirsin alimler diyorlar. Ama ananı da gelnini kırmayacaksın, ortasını bulacaksın. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki babana, anana iyi geçirt müşrik olsalar bile. Ama şirkte itaat etme. Bu şirk değil. Ama seni itaatten alıveriyor. Belki sen haftaya bir günde düşürsen imanın da zayıf olur. O günde girer yavaş yavaş. Sen öyle devam et ama ortasını bul. Ananın da cövrünü al. Güzel yoldan kırmadan iki tarafı başarılı musulman, başarılı mu'min, mu'mine, salih, saliha, kanit, kanite, saim, saime ne olur? Her zaman orta yeri bulur. Ben sana bir tavsiyede bulunurum. Allah'ın izniyle ananın kalbi senin elinde olur. Çünkü bu işin kalp çimi elindedir Allahu Teala'nın elinden. O zaman sen benden, başkasından bir şey bekleme. Allahu Teala'dan bekle. Bunu da geze kalk, gözyaşıyla, secdede dua et. Ya Rabbi anamı hidayet ver. Bu konuda benim hem anamı razı hem seni razı İnan Allah'ın izniyle senin ananla çöz, aranızdaki çözüm eee çözülür. İnşallah ondan da razı olur, ee, Allah da senden razı olur. Ee, seni de bu, bu e, iman üzerine, e, oruç ibadet üzerine, diğer ibadetler üzerine sabit kılsın e, ve neslinin de senin bereketli kılsın. Velhamdülillahi rabbil alem.